Türkiye Sinema Sözlüğü Alt Yazı Sinema Dergisi'nin 150. özel sayısından Hazırlayanlar, Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay Madde, Sadi Konuralp. Yazan, Kaya Özkaracalar. Okuyan, Aytunç Erçiftçi. Film müziği araştırmalar üzerine uzmanlaşan Ankaralı sinema yazarı. Annesi akademisyen, babası opera sanatçısı olan Konuralp, özellikle fantastik sinemaya büyük ilgi duyuyor, Ankara Üniversitesi Kimya bölümünde öğrenim görmesine karşın zamanının çoğunu gönüllü olarak sinema araştırmalarına ayırıyordu. İkinci sayısından itibaren yazarlar arasına katıldığı Gece Yarısı sinemasının basım ve dağıtım süreçlerinde de sorumluluk üstlenerek derginin temel direklerinden biri oldu. 1998-2003 arasında bu dergide çoğu film üzerine olmak üzere çok sayıda yazı yayımladı. Bu arada kayıp haddedilen Türk Korku Filmlerinden 1970 yapımı Ölüler Konuşmaz Ki'nin bir kopyasını Lale Film Arşivinde bularak 10 yıllar sonra tekrar sinema severlere kazandırdı. <Gülüyor> <Gülüyor> ben ölmem ki! <Gülüyor> Bana kursun işlemez ki! <Gülüyor> <Gülüyor> Öte yandan Ankara'daki üniversitelerde yarı zamanlı olarak film müziği dersleri vermeye başladı. Ayrıca İstanbul'daki Türk Film Araştırmaları konferanslarında tebliller sundu. Bu konferanslardan biri için geldiği ve İstanbul'da Lale Film Arşivinde çalışmalarını sürdürmek amacıyla kalışını uzattığı günlerde Beyoğlu'nda köhne bir binadan sokağa düşen bir molozun başına çarpması sonucu 2003'te yaşamını yitirdi. Ölümüyle yarım kalan bir kitap çalışması gece yarısı sinemasında yayınlanmış yazılarıyla takviye edilerek film müziği, tarihçe ve yazılar başlığıyla 2004 yılında yayınlandı. <gülüyor> evet Green ama korkacak bir şey yok bebek. Kadınlara zararım dokunmaz benim. Hele bana yardım edenlere. Formünün yerini söylersen senin yanında çalıştığın profesörden daha fazla memnun ederim bebek. Hadi bakayım. Konuş bebek. Cevap ver bana. Hadi. Ya, bana tabanca mı çekiyorsun? Beni Cemil beye ihanet ettiremezsin. <gülüyor> Demek King'e karşı geliyorsun, öyle mi? Ne olmazsa alıyorum Bana kurşun işler mi sanıyorsun? Bu insan değil misin? Üstündeki iskelet koruyan bir elbise sadece. Evet ama içindeki adam kafası, zekası, ona kurşun işler mi? Nefes yoksa <gülüyor> ateş <gülüyor> ederim. <gülüyor> i̇şte Kling'in ölmezliği burada bebek. Senin silah çeteceğini önceden kestirip sen gelmeden kurşunları aldım. Bakınız Onar Films yazan Serdar Kökçüoğlu Kült filmler basmasıyla bilinen, özellikle de fantastik Türk sineması konsepti içinde değerlendirilebilecek yerli filmleri bulunan, toparlayan ve ekstralarla destekleyerek DVD formatında basan Yunan menşeili Onar Films, belki de dünyanın en keyifli DVD şirketlerinden biriydi. Killing İstanbul'da, Superman Dönüyor, Korkusuz Kaptan Sivink ve daha birçok kült film, Onar Films etiketiyle DVD'ye basılmıştır. Ama doğrusunu söylemek gerekirse şirketin hiç de eğlenceli olmayan bir hikayesi var. Kurucusu Vasilis Baronis şirketin tanınmaya başladığı dönemde 48 yaşında beyin kanserinden hayata veda etti. Baronis bizim korku, bilimkurgu ve western gibi türlerdeki kült denemelerimize meraklıydı. Ve rahmetli Metin Demirhan gibi uzmanlarla iletişime geçmiş, bu filmlerin ekstraları için destek almıştı. Kendi halinde bir DVD şirketiydi ama sınırlı sayıda basılan tamamı numaralandırılmış filmleri kısa sürede tüm dünyadaki fantastik sinema meraklılarının kütüphanelerinde yerini almaya başlamıştı. Barunis'in ölümünün ardından hastane masraflarının ailesi tarafından karşılanması için şirketin elde kalan DVD'leri Türkiye'ye götürüldü ve dostları tarafından satışa çıkarıldı. Kisar Film, sayın sinema severler için sev filmler listesine bir yenisini daha ilave etti. 7'den 70 e okunan son zamanın en ünlü resimli romanı. Kaptan Swing! Kaptan Swing! Suz Kaptan kaplan suyuyor. Ah, seni pis ihbarcı seni. Söyle bakalım, bu saati nereden aldın Rahatsız olmayın soluk yüzüler. Biz yardım istemeyiz. Oturun. Bu göl kıyısında bir evimiz olsun ister miydin Betty? Hem de narsız. Kıyısında çocuklarımların oynadığını bile hayal edebiliyorum. Çok yakında olacak sevgilim. <Gülüyor> Türkiye Sinema Sözlüğü Altyazı Aylık Sinema Dergisi'nin 150. özel sayısından Hazırlayanlar, Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay